Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebihun bi ihsanin ila yumiddin. Ama ba'd. Bugün 4 Mayıs 2012 Pazartesi. Usulün fit tefsir. Tefsir usulüne giriş derslerimizin ikinci dersi. Şeyh İbn Hüseyin'in Risalesi'nde ikinci dersteyiz. Evet en son kaldığımız yer Kur'an'dan inen buyruklar. Evet buyruklar. Kesin ve mutlak olarak Kur'an'ın ilk inen buyrukları Al-Alak suresini 5 ayetini teşkil eden şu buyruklardır. Biraz daha sesli. Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Rabbin en kerim olandır. O kalemle yazmayı öğretendi. İnsana bilmediğini o öğretti. Alak 5 Şimdi Şeyh Ebn-i Hüseyin Rahimallah diyor ki Kur'an'dan ilk inen buyruklar diye bir başlık atıyor. Bahis konuşuşu şu kardeşler. Kur'an'dan ilk inen Ayetler hangisidir? Bu başlıkla kastı bu. Şeyh İbn Hüseyin'in. Sonra diyor ki kesin ve mutlak olarak Kur'an'ın ilk inen buyrukları Alak suresinin ilk beş ayetini teşkil eden şu buyruklardır. Demek ki Şeyh İbn Hüseyin'in tercihi neymiş? Kur'an'dan ilk inen ayetler Alak suresinin şu buyruklarıdır diyor ve sayıyor onu ve zikrediyor onu Rabbinin adıyla oku. O insanı Alak'tan yarattı. Oku Rabbin en kerim olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. insana bilmediğini o öğretti. Yani demek şeh Şeyh İbn-i Hüseyin'in neymiş kardeşler? İlkinen buyruklar Alak suresinin başları. Evet. Bundan sonra vahiy bir süre gecikti. Daha sonra El-Müddessir suresinin ilk beş ayeti nazil oldu. Evet. Demek ki İbn-i Hüseyin'in allaha göre ilkinen Alak suresi, ondan sonra Müddessir suresi. Neden Şeyh İbn-i Hüseyin'in rahim allaha göre diyorum? Bu sözünden anlayın ki bu konu nedir kardeşler? İhtilaflı bir konudur. Bu konu nedir? İhtilaflı bir konudur. Kur'an'dan ilk inen ayetlerin hangisi olduğu çok ihtilaflı bir konudur. Ve en güçlü görüş iki tanedir. Birincisi Alak suresi, ikincisi Alak suresinin ilk beş ayeti ilk inen ayetler. Birinci görüş bu. İkinci görüş ise Müddesir suresi. Şimdi Şeyh-i ona de değiniyor ve diyor ki kesin mutlak olarak Kuran'ı ilk inen buyrukları Alak suresinin ilk beş ayetini teşkil eden şu buyruklardır diyor. Sonra da diyor ki bundan sonra vahiy bir süre gecikti. Sonra ne demek istiyor? Sonra Müddesir indi. Tamam, evet şimdi o sözlerine ee, devam edelim, bundan sonra vahiy bir süre gecikti, Or orayla birlikte alalım, evet. Bundan sonra vahiy bir süre gecikti, daha sonra el suresinin ilk beş ayeti nazil oldu. Evet. Ey örtünü bürünen, kalk ve artık uyar, Rabbin yalnız Rabbini yücel, elbiseni temizle, pisliklerden uzak dur, Muddesir 1-5. Buhari ile Müslim'in sahihlerinde Ayşe radıyallahu anh'tan vahiy nasıl başladığı ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet Yani Şeyh İbn rahimullah Buhari'deki ve Müslim'deki bu rivayeti Ayşe radıyallahu anh'tan gelen bu rivayeti sözüne delil olarak getiriyor. Hangi sözü? Alak, Alak e, suresinin ilk beş ayetinin ilk indiğine dair delili ne yapıyor? Getirmiş oluyor bu hadisle. Evet. Neymiş delil? Evet. Nihayet o bir iken hak vahiy ona geldi. Melekler, melek gelip ona oku dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben bilmiyorum dedi. Diye hadisin geri kalan bölümlerini zikrettiler. Bu hadiste şu ifadeler yer almaktadır. Daha sonra dedi ki, Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsana bilmediğini öğretti. Yani bu bizim bildiğimiz Sile Mağarası'nda geçen meşhur olay, bu hadisi, Bukhari Büsün'de yer alıyor bu. Bu hadisi Şeyh İbn-i Allah, delil olarak getiriyor. Neye? Arak Suresinin İlk inen, ilk ayetlerinin, ilk Kur'an'dan ilk ayetler olduğuna dair. Evet, ile Buhari ile Müslim'de Cabir radiyallahu anh'tan gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bir süre kesintiye uğraması fetretini anlatırken şunları söylemektedir. Ben yürüyorken ansızın semadan bir ses işittim diye hadisi zikretti. Hadiste şu ifadeler de yer almaktadır. Yüce Allah ona el örtünüp görüben, kalp ve artık kulak buyruklarından itibaren pisliklerden uzak dur, buyruklarına kadar buyruklar. Bu hadiste kadar... evet. Bu hadiste Buhari müstemli rivayet kardeşler. Bu hadiste de ne var? Müddessir suresinin inişinden bahsediyor. Ali Serhat'ın da selam ne diyor? Ben yürüyorken yürürken semadan bir ses işittim diyor. Sonra ne yapıyor zaten Müddessiri. Söylüyor, evine gidiyor, örtün beni diyor. E, o da Allah Azze ve Celle de, e, bürünen Muhammed şeklinde ne yapıyor? Ayetleri indiriyor. Bu da Müddessir'in inişine delil. Şimdi Şeyh İbni Hüseyin'in bir işgalmiş gibi görünen bir usta burada değinecek şimdi. Evet, devam edelim. Diğer taraftan halklarına ilk defa indirdikleri belirtilmekle ilgili birlikte belli bir şeyi göz önünde bulundurarak indirdikleri kast edilen da vardır. Evet. Buna göre buradaki ilklik, kayıtlı bir ilkliktir. Cabir radıyallahu anh'tan Buhari ile Müslim ve şu hadiste görüldüğü gibi Ebu Seleme bin Abdurrahman ona Kur'an'ın hangi bölümü ilk olarak nazik oldu diye sordu. Cabir Bakın dikkat edin, Kur'an'ın ilk bölümü hangisidir inen ilk bölümü hangisidir şeklinde soru soruyor. Cabir radıyallahu anh nasıl cevap veriyor? Müddessir diye cevap veriyor. Şimdi Şeyh ibn Hüseyin bu rivayetsizlikte diyor. İşte zaten bu rivayetten dolayı bazı alimler diyorlar ki hayır, İlkinen Alâb suresi değil, Müddessir'dir. Bunu zaten delil getiriyorlar. Şehir Ebu Hüseyin bu işgale ne yapacak? Cevap verecek. Tamam. Şimdi devam edelim. Cabir, ey örtü örtürünen deli. Ebu Selem'e dedi ki, ''Bana ilkinen buyruğun Yaratan Rabbini adıyla oku.'' buyruğu olduğu haberi verildi. Cabir dedi ki, ''Ben sana ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve bildir bildirdiğini söylüyorum.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Ben Hira'da ibadete çekildim.'' İbadet süresi, süreti, süreni bitirince aşağı indi deyip hadisinin geri, Hadis'in geri kalan bölümünü nakletti. Bu Hadis'in şu ifadeler yer almaktadır. Hatice'nin yanına vardım. Onlara ben örtünüz ve üzerime soğuk su dökünüz dedim. Üzerime ey örtünüp bürünen buyruğundan itibaren pisliklerden uzak dur. buyruğuna kadar olan bölümler nazil oldu. Şimdi bakın kardeşler, Şeyh İbni Hüseymin ne dedi? İlk neymiş? Arak. Sonra ne yaptı? Bir süre diyor vahiy kesildi bir süre sonra. Sonra müddessil indi. Bu müddessilin iniş kıssasını da hadisten ne yapıyor? Delillendiriyor. Sonra diyor ki Şeyh i̇bn Hüseyin diğer taraftan haklarında halklar, ilk defa indirildikleri belirtilmekle birlikte belli bir sayı, belli bir şeyi göz önünde bulundurarak indirildikleri kastedilen buyruklar da vardır. Buna göre buradaki ilk, ilklik kayıtlı ilkliktir. Cabir radıyallahu anh'tan Bukhari Müslim'de yer alan şu hadiste görüldüğü gibi. Şimdi bakın kardeşler Bukhari ve Müslim'deki rivayet nedir? İşkali anlayın. Ebu Seleme i̇bn Abdurrahman ona diyor ki, Kur'an'ın hangi bölümü ilk olarak nazil oldu diye sordu. Cadir diyor ki, ey örtünüp bürünen, bakın dikkat edin şimdi, ey örtünüp bürünen ayetidir diyor ilk nazil olan. Bu hangi sure? Müddet Doğru mu? Bakın Ebu Seleme'nin sözüne dikkat edin şimdi. Ebu Seleme Ebu Seleme dedi ki: Bana ilk inen buyrunun buyrun yaratan Rabbinin adıyla oku. Buyruğu olduğu haber verildi. Yani Alak Suresi olduğu haber verildi, doğru, doğru mu? Cabir ne diyor? Cabir dedi ki ben ancak sana Resulullah'ın bildirdiğini söylüyorum. Sonra Resulullah'ın bildirdiğini anlatıyor. Resullah ne diyor? Kesinlikle, Resulullah buyuruyor ki ben Hira'da ibadete çekildim, ibadet suremi bitirince aşağı indim deyip hadisin geri kalan bölümünü zikrediyor sonra müddessir zikrediyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu hadis zahiri itibariyle çok netmiş gibi görülüyor değil mi? İlkinemin müddessir olduğuna dair. Şimdi Şeyh İbn Husayn'in bu işgale şöyle cevap veriyor kardeşler. Okusun şimdi kardeş. Cavir radıyallahu anh'ın sözüne ettiği bu ilgili vahyin tecrte kesilmesi itibariyle ilk nazil olan buyruklar. Bakın. Cabir radıyallahu an bir ilklikten bahsediyor değil mi? Şeyh İbni Hüseyin diyor ki buradaki ilklik Cabir radıyallahu anh'ın sözündeki ilklik ben kasıt kayıtlı ilkliktir. Yani mutlak anlamda ilk ayetler değildir. Yani fetretle kayıtlıdır. Yani tabir sahilse şu soruya cevaptır. Fetretten sonra ilk inen buyruklar hangisidir? O da ne dedi? Müddessirdir. Yani kayıtlıdır demek istiyor. Şimdi bakın kardeşler. Meselenin özü şu, bakın, alimler ilk inen ayetlerin hangisi olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Birinci görüş, Alak suresinin ilk beş ayetidir. İkinci görüş, Müddessir suresidir. Ve başka görüşler de var, birçok daha görüş var. İlk inen Müddessir suresidir diyenler delil olarak kardeşler, Yahya İbnu Ebi Kesir'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Delil olarak şunu getiriyorlar. Ebu Seleme, bakın rivayetin tamamını nakledeyim. Ebu Seleme i̇bn Abdurrahman'a ilk olarak hangi Kur'an pasajının indiğini sordum. O da, ya eyyuhel müddeffir diye cevap verdi. Ben insanların ikra, bismi rabbikellezi halat'ın ilk inen ayetler olduğunu söylediklerini ifade ettim. Bunun üzerine o şöyle dedi. Bu konuyu Cabir İbni Abdullah'a sordum ve senin bana söylediklerini ben de ona söyledim. Bunun üzerine Cabir şöyle dedi, ben sana sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlattıklarını anlatıyorum. O şöyle buyurmuştur, bir müddet Hira mağarasında ittifaka, ittika, ittifaka ittikafa girdim. İttikafımı tamamlayınca dağdan indim. Birden bana seslenildi. Hemen sağıma, soluma, önüme ve ardıma baktım. Hiç kimseyi görmedim. En sonunda başımı kaldırdım ve bir şey gördüm. Hemen Hatice'nin yanına gittim ve beni örtün. Üzerime soğuk su sarttım dedim. Ev halkı beni örttü ve üzerime soğuk su sarttı. İşte bunun üzerine şu ayetler indi. Ey ört, örtüye bürünen kalk ve uyar, Rabbini yücelt ayetler. Yani Müddessir suresi iniyor arkadaşlar. Tamam. Getirdikleri delil bu. Müddessir'dir diyenlerin. Ancak bakın ilk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir diyenler delil olarak kardeşler Aysa radıyallahu anh'tan gelen o meşhur hadisi yani Cibril'in Hira mağarasına gelip Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi sıkıp oku dediği meşhur hadis. Si delil olarak ne yapıyorlar getiriyorlar ve Allahu alem racih olan görüş de bu. İlk inen ayetler, racı olan görüşe göre ilk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayeti. Çünkü neden? Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi çok açık kardeşler. hira mağarası hadisi ilk inen buyruklar olduğuna dair çok açık. Peki kardeşler, Cabir hadisine cevap nedir? İyi biz anladık. Racı olan hangi görüşmüş? Ayşe radıyallahu anh. Peki Cabir hadisine cevap nedir? İlk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir diyenler ki biz de bunu tercih ediyoruz dedik. Bu Cabir hadisine kardeşler çok farklı cevaplar vermişlerdir. 8-10 tane cevap vermişlerdir farklı yönden. Demişlerdir ki, biz bir iki tanesini kısaca söyleyeceğiz. Demişlerdir ki, Cabir hadisine cevap olarak, Cabir'e sorulan soru tam olarak inen ilk surenin ne olduğudur? Bakın, Alak suresi tam olarak mı indi? İlk indiğinde. Ne indi? İlk beş ayet indi, doğru mu? O yüzden diyorlar ki Cabir'e sorulan soru ilk inen ayetler değildi. Hangi sure tam olarak inmişti o soruldu. O yüzden Cabir radıyallahu anh o soruya en müddestir dedi. Çünkü eğer Cabir radıyallahu anh'a ilk inen sure hangisidir dendiğinde o da alak hata ederdi. Neden? Çünkü alak tamamıyla inmedi. İlk beş ayeti indi değil mi ilk inerken? Ama müddestir tam olarak indi diyorlar. Dolayısıyla Cabir radıyallahu anh sorusuna binaen Cabir radıyallahu anh'ın o soruya mukabil cevap verdi. Yani kendisine sorulan soru tam olarak inen sure nedir? şeklinde soruldu. O da el müddesidir diye cevap verdi diyorlar. Böyle cem etmek rivayetler arasında bu şekilde cem etmek, birleştirmek mümkündür diyorlar. Ancak kardeşler bu cevap Allahu Alem tam isabetli bir cevap değil. Neden? Çünkü sorulan soru bakın, Cabir'e sorulan soru ilk inenin ne olduğuna dair midir? Genel bir ifade midir? Yoksa ilk surenin ne olduğu mudur? Hangisi? İlk inenin doğru mu? Dolayısıyla ya Cabir'e ilk inen tam olarak inen surenin ne olduğu sorulmuştur diye tevil edilecek olursa bu tam olarak isabetli olmaz. Çünkü Cabir radıyallahu anh'a sorulan soru nettir. O da ilk inenin ne olduğudur. Tamam. İlk inen ayetlerin ne olduğudur. Tam olarak ilk inen surenin ne olduğu bellidir. Ve rivayette böyle bir şey de yok. Ancak tabi yine de bu cevap ihtimalle. Yine de bu cevap ihtimalle. Cabir radıyallahu anh'a an hadisine ikinci cevap olarak demişlerdir ki kardeşler ki İbn Husayn'in de işte bu cevabı tercih ediyor. Şimdi yine devam edeceğiz onun sözlerine. İbn Husayn'in o işgale bu, bu cevapla cevap veriyor. Demişlerdir ki, Cabir hadisindeki ilklik kayıtlı ilkliktir. Neyle kayıtlı? Fetret dönemiyle kayıtlı. Yani Alak suresi indi, doğru mu? Sonra Fetret dönemi geldi. Yani vahiy bir süre kesildi. Sonra ne Ne indi? Müddessir. Cabir radiyallahu Allah'ın ilkten kastı, Genel anlamdaki iflik, iflik değildir. Fetret döneminden sonraki ifliktir. Yani vahyin kesilmeye uğradığı o dönemden sonraki ifliktir. Dolayısıyla mutlak iflik değil, kayıtlı ifliktir. Neyle kayıtlı? Vahyin kesilmesiyle kayıtlı. Ya Yani bu iflik vahyin fetrete kesilmesi itibariyle bir ifliktir. Mutlak iflik değil, mukayyet ifliktir kardeşler. O yüzden Arap dilinde kardeşler, mukayyet olan bir şeyin ilklik olarak isimlendirmesi caizdir. Bakın bir mesela diyelim ki, ben Ahmet'e, ben bir sınıftaki çocuğa yemek verdim. İsmi Ahmet. Tamam. Sonra aradan bir sene geçti. Mesela örneğin. Sonra 15 tane daha talebeye yemek verdim ve bu 15 tane talebeden sonra, yani bir seneden sonra 15 talebeye daha yemek verdim ya, bu on talebeden yemek yedirdiğim ilk kişi de Mehmet diye. Bir insan gelse bana dese ki, ilk sen yemeği kime verdin? Ben geçen sene Ahmet'e vermiştim değil mi? Ama bir sene geçti araya bir mesafe koydum. daha sonra Mehmet'e verince bunu Arap dilinde ilk diye isimlendirmem caiz eğer kalineler varsa. İlk diye isimlendirmem nedir? Caizdir. Neden? Çünkü buradaki ilklik kayıtlı bir ilkliktir. O da nedir? Yemek verme dönemini bir süre kestim, fetret dönemi girdi araya. Sonra yeni bir yemek verme dönemi başladı ve ben o dönemi itibar alıyorum. İlk dönemi değil de ikinci yemek verme dönemini itibar alıyorum ve oradaki Mehmet'i ilk olarak, ilk yemek verdiğim olarak zikrediyorum. Halbuki ilk yemeği bir sene önce Ahmed'e vermiştim. Dolayısıyla buradaki iflik mutlak iflik değil, nedir? Mukayyet ilkliktir şeklinde cevaz, e, veriyorlar. E, cevap veriyorlar. Hatta ha, bakın, Arap dilinden bunu ispatlamakla yetinmiyorlar. Delil olarak da bir delil de getiriyorlar bunun mukayyet bir ilklik olduğuna dair. Bu delil nedir kardeşler? Diyorlar ki bakın, Bukhari'nin bir başka rivayetinde, dikkat edin şimdi, Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhuma diyor ki, şöyle bir ifade var, Semih'tü'l-Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yuhabbisi وَهُوَ يُحَبِّسُ an فَتْرَةِ الْوَحْيِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bir süre kesintiye uğramasını anlatırken şunları söylediğini işittim diyor. Dikkat edin. Ne diyor rivayette? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bir süre kesintiye uğramasını anlatırken şunları söylediğini işittim diyor. Sonra devam ediyor Resulullah diyor ki ben yürüyorken ansızın semadan bir ses işittim diyor sonra o kıstayı söylüyor. Hani o müddessirin indiği kıssayı zikrediyor. Gördünüz mü? Rivayetin başında nasıl bir ifade var? Semi'etun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yuhabbisü en fetrasil vahyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bir süre kesintiye uğramasını anlatırken şunları söylediğini işittim peygamberden diyor. Sonra müddessiri anlatıyor. Demek ki Cabir radıyallahu anh'ın indinde de nedir kardeşler? İlk inen ayetler nedir? Yani daha önce inen ayetler var. Sadece bir fetret dönemi girmiş araya. He? O fetret döneminden sonra müddessir inmiş, o fetret döneminin itibar olarak müddessire ilk diyor. Yoksa Cabir'in indinde de daha önce inen ayetler var. O yüzden diyor ki, سَمِعْتُ Sallallahu aleyhi ve عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَهُوَ يُحَدِّسَنْ تَفْوَةِ الْوَحْيِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den vahyin bir süre kesintiye uğramasını anlatırken şunları söylediğini işittim diyor. Sonra müddes indiği kıssayı Söylüyor peygamberden naklediyor. Bu cevap da güçlü. Bu da ikinci cevap. Bir cevap daha veriyorlar kardeşler. O da üçüncü cevap ki bu benim e, kalbimin meylettiği en güçlü cevap budur. Bu ikinci cevap dediğimiz gibi Şefi i̇bn Seymin tercih ediyor. Bakın üçüncü cevap da şudur ki kardeşler Cavir radıyallahu anh'ın Hira mağarasında vahvin indiğine dair bir ilme sahip değildi. Allahu alem. Cavir radıyallahu anh Hira mağarasında Resulullah'a daha önceden vahiyin indiğine dair bir ilme sahip değildi yani bilmiyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece Müddessir'in inişini biliyordu. Sadece Müddessir'in inişini işitmiştir. Kendisine Müddessir'den önce ayetlerin indiği zikredilmemiştir, söylenmemiştir. Ve bu nedenle ilk inen surenin El-Müddessir olduğunu hükmetmiştir. Yani Cabir radıyallahu Allah'ın ilk inen ayetler hangisi dendiğinde müddessirdir cevabını vermesinin sebebi Allahu alim, racih olan Alak surelerinin inişine dair bir ilme sahip olmamasıydı. Bu yüzden bu cevabı ne yaptı? Verdi. Evet. Şimdi Şeyh İbn Hüseyin'in cevabını okuyalım ki ikinci cevaptı bu. Böylece anlamış olacağız inşallah. Evet, Cadir radıyallahu Evet oradan devam edelim. Allah'u' sözüne ettiği bu iki, vahyin fetrete kesilmesi itibariyle ilk nazil olan buyruklardır. Yani vahyin fetrete kesilmesi itibariyle ilk olan. İkinci cevaptır evet. ki. Evet. Yahut da risalet ile, ile ilgili ilk nazil olan buyruklardır. Çünkü evet. İkra el-Arak suresinden ilk nazil olan buyruklar ile Peygamber'in nübububbeti sabit olmuştur. El-Muddessir suresinden ilk nazil olan buyruklar ile de peygamber e sallallahu ve selleme hitaben kalp artık yer ile de misaiyetleri. İkinci edin. bir illet daha getiriyor eee Şef Ya da diyor bunun sebebi şudur. İkra suresinden ilk nazil olanlar bakın diyor ki yahut risalet ile ilgili ilk nazil olan buyruklardır. Müddessir'in ilk inmesinin Kastı, Cabir Adıyallahu'nun bundan kastı aslında Risalet. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne deniyor? İkra ile ne oldu? Nebi oldu, nübuvvet. Müddessir ile ne oldu? Resul oldu. Çünkü Resul'ün asıl görevi ne? kalkıp uyarmasıdır. Müddessir ile ilk uyarma söz konusu doğru mu? Alakta değil, alakta oku diyor. Kendi nefsine okuyacak. Ha? Oku diyor, doğru mu? <gülüyor> Müddessir ile ne diyor? Kalk uyar. Yani müddessirde tebrih görevi var. Yani Resullüğün asıl amacı var. Doğru mu? O yüzden buradaki ilklikten kasıt yani ilk Resul, ilk Risalet müddessirledir. Cavirin kastı odur diyor. Ya da böyle cevap verilir diyor yani Şeyh-i Anladık mı kardeşler? He? O yüzden e, Muhammed bin Abdullah Abdülrahab da, ne diyor zaten Üç Esas Risalesinde? Nubbi'e bi ikra ve ursile bilimuddettir. İkra ile ne oldu? Nebi oldu? Müddessir ile Resulullah. Anladık? O yüzden Cavir'in kastı diyor, İlklikteki kastı Risalet anlamındaki İlkliktir. Anladık mı? Evet. Şey, bu da bir cevaptı. Evet. Bundan dolayı ilim ettiği şeyle demişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ikra, oku emriyle nubüvet El-Muddesi suresiyle de Risalet verilmiştir. Evet. Çok açık ve net. Az önce söylediğimiz. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi yeni bir başlık atıyor Şeyh. Evet. Ses okuyorum biraz. Akhir. Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim sebebe bağlı olarak ve olmayarak huzurudur. Buradan kastını kardeşler Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır ki bir sebebe bağlı olarak iner. Bazı ayetlerde vardır ki bir sebebe bağlı olmaksızın ne yapar? Bir olarak iner. Yani aleyhissalatu vesselam döneminde bir olay olur. O olaya binaen. Değil mi? O olaya binaen iner. Bazen ayetler böyle iner. Bazen de bir sebebe bir olaya eee bir olayla direkt alakası olmaksın. Yani sebep olmaksın. Ne yapar? yine Evet. Şimdi şey İbni Hüseyin bundan bahsedecek. Evet. Kur'an-ı Kerim'in iki kısımdır. Birinci kısım sebebe bağlı olmadan nazil olan buyruklar. Bundan uzunundan önce indirilmesini gerektiren herhangi bir sebebin varlığı söz konusu olmadan idem buyruklardır. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim ayetlerinin çoğunluğu böyle. Değil. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerinin çoğunluğu böyledir ne demek? Yani çoğunluğu bir sebebe bağlı olmaksızın iner. Yani illa nuzul sebebi aramayacaksın. Nuzul sebebi dediğimiz şey olay. Aslında bununla alakalıdır. Nuzul sebebi ne demek? Bir olay olur. O olaya binaen. O olaydan dolayı. Ne yapar? Ayet iner. Ama dediğimiz gibi ikinci kısımda nedir? Bir sebebe bağlı olmaksızın de bir sebebe bağlı olmaksızın olarak inen ayetler daha çoktur. Bir sebebe bağlı olarak inen ayetlere nedir? Çok daha Fazladır, evet. <gülüyor> Mesela örnek veriyor. bir sebebe bağlı olmazsın. İnan ayet, evet. Yüce Allah'ın içlerinden kimi de Allah'a şöyle söz vermişti. Bakın bu ayete dikkat edin. İçlerinden kimi de Allah şöyle söz vermişti. Evet, Tamam. et. Eğer bize lokusundan ihsan ederse muhakkak ki sanaka vereceğiz. Ve muhakkak ki Bakın bu ayete lafızla itibariyle dikkat ettiğiniz zaman sanki bir sebebe bina inmiş değil mi? Sanki böyle birkaç kişi var, birkaç grup var değil mi? Bir topluluk var, bir, bir olay olmuş, onun üzerine inmiş gibi ee, bir e, his uyandırabiliyor değil mi bu ayeti okuduğunuz zaman? Bakın ne diyor ayetin ibarelerine? İçlerinden kimi de Allah'a şöyle söz vermişti. Eğer bize lütfundan ihsan ederse muhakkak ki sadaka vereceğiz ve muhakkak ki salihlerden olacağız. Sanki bir olay inmiş, olmuş da ona bina inmiş değil mi? Lafızlar onu gösteriyor. Halbuki bu ayetin birinin sebebi yok. Değil mi? İlla yani lafızların böyle bir his uyandırması da sizi yanıltmasın. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in çoğu bir sebebe bağlı olmaksın. Ne yapar? İner. Evet devam et. Ve devamındaki ayetler herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın bazı münafıkların durumunu açıklamak evet. üzere Bazı münafıkların durumunu açıklamak için inmiştir. Bir sebebe bağlı olarak değil. Yani bir, birileri oldu, e, geldiler Allah'a söz verdiler, e, başlarından bir şey geçti, bunun üzerine dediler ki eğer bize lütfundan ihsan ederse muhakkak ki sadaka vereceğiz, belli e, bir takım insanlar vardı vesaire. böyle bir şey söz konusu değil. <gülüyor> evet. Bu ayetlerin uzun bir kısa ile anlatılan Anlatma Sebeb'in Hatip hakkında nazil olduğuna dair meşhur rivayeti... Bakın bu ne diyor? Bu ayetin uzunca bir kıssa ile anlatılan Sebeb'in Hatip hakkında nazil olduğuna dair meşhur rivayeti pek çok müfessir söz konusu etmiş ve birçok vaizler bunun propagandasını yapmış olmakla birlikte oldukça zayıf rivayet olup sahih değildir. O yüzden zaten bunu Taberani ne yapmıştır rivayet etmiştir diyor zaten sebebinde Ali Yezid el... Kani bulunmaktadır. O da metruptur. Evet. İkinci kısım. İkinci kısım ise bir sebebe bağlı olarak nazil olmuş buyruklardır. Evet. İkinci kısımda da nedir? Bir sebep olmuştur. O sebebe binaen ne olmuştur? Nazil olmuştur bazı ayetler. Evet. Bu da huzurundan önce indirilmesini gerektiren bir sebebin ortaya çıktığı buyruklardır. Sebep de birkaç çeşit. Evet. Sebep birkaç çeşittir. Bakın kardeşler. İlk kısım neydi? Bir sebebe bağlı olmak üzere inen buyruklar. İkinci kısım ne? Sebebe bağlı olarak inen buyruklar. İşte bu sebebe bağlı olarak inen buyrukların bu sebepleri birkaç kısındır. Yani birkaç sebepten dolayı ne yapabilir? İnebilir. Evet. Mesela birincisi neymiş? Aa, Yüce Allah'ın cevabını verdiği bir soru. Mesela sana binalleri soruyorlar. Peki onlar insanlar için bir de hac için vakit oluşturuyorlar. Yani bir sebebe bağlı olarak inen ayetlerin sebepleri vardır. Birkaç sebebi. Bunlardan birisi neymiş? Soru soruyorlar. Ona binaen ne oluyor? ayetler. Yani soru sorulduğu için inebiliyormuş ayetler. Sebebi buymuş. soru sorulmasıymış sebebi. Evet. evet. Ve yahut bir açıklamayı ve bir sakındırmayı gerektiren bir olay meydana gelmişse buyruk nazil olmuş olabilir. Evet. Yahut bir açıklamayı ve bir sakındırmayı gerektiren bir olay meydana gelmiştir Arestratullah selam zamanında. Bunun üzerine ne olmuştu? Buyruk nazil olmuştur. Evet. <gülüyor> Abbas'ınlara soracak olsan elbette söyleyeceklerdir diyor. Biz sadece Bakın bu Tevbe suresi 65. ayette. Bu ayet var. Örnek olarak İbn buna bunu veriyor. Ne örnek olarak veriyor? Bir olay oluyor veya bir sakındırmayı gerektiren bir olay meydana geliyor ve ayet nazil oluyor. Bunu örnek olarak Şehir İbn Tevbe suresinin 65. ayetini ne yapıyor? Örnek olarak veriyor. Ayet ne? Andolsun onlara soracak olsan elbette şöyle diyeceklerdir. Biz sadece eğlenip şakalaşıyorduk. Bu ayet. Evet. Devam. diye başlayan iki ayet-i kerime münafıklardan bir adam hakkına inmişler. Meşhur kısa evet. Bu kişi Tevuk hazresinde bir yerde otururken bizler şu, bizim Kur'an okuyucularımız gibi karını geniş, dilini çok yalan söyleyen düşmanıyla karşı karşılaştıklarında onlardan daha korkar kimse görmedik. O bu sözleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve kastediyordu. Bu söyledikleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı ve Kur'an'ın Kur'an'ın ilgili buyrukların nazlı olur. Adam gelerek Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme özür beyan edince Kur'an ona Allah ile onun ayetleriyle ve Rasulü ile de ilerliyor. Şimdi aleyhissalatu vesselam döneminde bir grup insanlar var. Tamam, Bu insanlar ee, tabi gazetesinde bir yerde otururken bizler şu bizim Kur'an okuyucularımız gibi karnı geniş, geniş. Dili çok yalan söyleyen, düşmeyle karşılaştığında, karşılaştıklarında onlardan daha korkak kimse görmedik şeklinde ne yapıyorlar? Sözler söylüyorlar ve bununla kimi kastediyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını kastediyorlar. Yani bir olay oluyor. Bunun üzerine ne iniyor ayet? Andolsun onlara soracak olsan e, elbette şöyle diyeceklerdir. Biz sadece eğlenip şakalaşıyorduk vesaire. Sonra ne? İşte Allah, Allah ile onun ayetleriyle ve Resulü ile mi alay ediyorsunuz? Ne yapıyor? Ayetleri iniyor. Yani bu olay binaen. O zaman birinci sebep neymiş? Soruya binaen iniyormuş. İkinci sebep neymiş? Yarıp bir açıklamayı veya sakındırmayı gerektiren bir olay meydana geliyormuş. Onun için iniyormuş. Değil mi? Başka ne sebep? Evet. Cer, yahut hükmü bilinmesine gerek duyulan meydana gelmiş bir fiilin sebebiyle iniyor. Yani Aleyhselatu vesselam döneminde bir fiil yapılıyor. Tamam? Bir fiil yapılıyor ve bu fiilin hükmü bilinmiyor. Ve o fiilin hükmünü bildirmek için, bilinmesi için ne yapıyor? Ayetler iniyor. Tamam? Anladık burayı. Bu da bir sebepmiş ayet-i dair. Örnek ne? Evet. Yüce kocası hakkında seni de mücadele eden ve Allah'a şikayet etmekte olan kadının sözünü elbette ki Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı da zaten işitiyordu. Çünkü Allah en iyi iştendir, en iyi görendir, mücadele bir diye başlayan buyurdu buna örnektir. Bakın kısa şu şekilde kardeşler İbn-i verdiği bu üçüncü örnek. Ee, ve bu örnek altındaki kısa şu şekilde. Şimdi Urve ibn-i Zubayy radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir kardeşler. Bakın Ayşe şöyle diyordu. İşitmesi her şeyi kaplayan Allah yüceler yücesidir. Havle binti salebe kocasını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ederken öyle sessiz konuşuyordu ki yanlarında olmama rağmen söylediklerinin bir kısmını duyamıyordum bile. <gülüyor> o şöyle diyordu. Ey Allah'ın Resulü kocam gençliğini yedi bitirdi. Ona çocuklar doğurdum. Yaşlanıp çocuk yapmaktan geri kalınca kocam bana zihar yaptı. Allah'ım şüphesiz halimi sana arz ediyorum. Çok geçmeden Cibril indi ve mücadele suresiyle ilgili ayetlerini indirdi. Gerçekten de Allah seninle kocası hakkında tartışıp Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Şeklinde ne yapıyor? Ayet ee, iniyor. Bu rivayet nerede kardeşler? Bu rivayet i̇bn macide. Evet. Olay bundan ibaret. Evet. Şimdi e, üçüncü başlığı Şeyh İbni Hüseyin'in. Evet. Yuzur sebeplerini bilmenin faydaları. Şimdi kardeşler bakın. Şeyh İbni Hüseyin'in şuraya kadar ne anlattı? Kur'an'dan ilk inen buyrukları söyledi. Racih olan hangisidir dedik? Alak suresi. Doğru mu? Delil Ayşe radıyallahu anh'ın Hira mağarasını rivayet etti. Hira mağarasındaki olayı rivayet etti hadis. Buna delil. Peki Cahir radıyallahu anh'ın bir e, cevabı var. mı? E, bir görüşü var. O da ne de İlk inen, Soruluyor kendisini o da el müddessirdir diyor. Hatta kendisine alaktır deniyor, hayır diyor. Ben size Resulullah'tan işittiğimi söylüyorum. Buna birkaç cevap veriyorlar, doğru mu? Bu cevaplardan güçlü olanlarından birisi, Cabir radıyallahu anh'ın kastı, ilk sözünden kastı, mutlak bir ilk değil, mukayyet bir ilkidir, ilkliktir, kayıtlı bir ilkliktir. Neyle kayıtlıdır? Fethet dönemiyle kayıtlıdır. Vahyin kesintiye uğramasıyla Kayıtlıdır. Doğru mu? Ona cevap verdi. Sonra Şeyh İbni Hüseyin bir başlık daha attı dedi ki, Kur'an-ı Kerim'in sebebi bağlı olarak veya olmayarak neyi? Nuzhulü. Demek ki Kur'an-ı Kerim iki türlü iniyor. Bir sebebe bağlı olarak, iki sebebe bağlı olmayarak. Hangisi daha çok? Sebebe bağlı olmayarak inenler daha çok. Peki sebebe bağlı olanlar çeşit çeşittir. Çeşit, çeşit sebepleri vardır. Birinci sebep mesela ne dedik? Bir soru üzerine gelmesi. İkinci sebep nedir? Bir açıklamayı veya bir sakındırmayı gerektiren bir olay meydana gelmesi. Üçüncü sebep bir hükmün bilinmesine gerek duyulan bir şeyin meydana gelmiş, bir fiilin meydana gelmiş olması. Değil mi? Bunları da anlattık ve hepsine tek tek örnek verdik. Şimdi Şeyh İbnü'l-Seymit bir başlık daha atıyor ki bu başlık bizim dersimizle alakalı son başlık. Ee, bu dersimizle alakalı son baş diyor ki nuzul sebeplerini bilmenin faydası tamam biz anladık ki Kur'an'da bazı ayetler varmış bir sebebe binaen iniyor bazı ayetler de var ki bir sebebe bin, bir sebep olmaksızın iniyor peki bir sebebe in, binaen inen bu ayetlerin bu sebeplerini bilmemiz ki buna nuzul sebeplerini bilmek denir bu sebepleri bilmemizin bize tefsir ilminde ne gibi bir faydası var tamam anladık Öyle bir başlık atıyor. Diyor ki, nuzul sebeplerini bilmenin faydaları. Evet okuyorum. Nuzul sebeplerini bilinmesi oldukça önemli. Çünkü bunun, bunun pek çok faydası vardır. Bazıları şunlardır. Bir, Kur'an-ı Kerim'in yüce Allah tarafından indirilmiş olduğunu açıklamaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hangi bir hususa dair soru soruluyor. O kimin zaman vahiy nazil oluncaya kadar cevap kırmeden bekliyordu yahut meydana gelen işte bir haberdar olmadığından vahiy nazil oluyor ve ona durumu açıklıyor. Bakın şimdi kardeşler. Nuzul sebeplerini bilmenin sebeplerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Çünkü bunun pek çok faydası vardır. Bazıları şunlardır diyor. Bakın ilk faydası neymiş? Kur'an-ı Kerim'in yüce Allah tarafından indiğini, indirilmiş olduğunu açıklamak. Neden? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e herhangi bir hususta soru soruluyor. Aleyhissalatu vesselam bilmediği halde, e, bilmediği için cevap vermiyor. Eğer aleyhissalatu vesselam, hatta zor durumda kalmış oluyor, oluyor bir cihetten, çünkü sorudan sonra cevap veremiyor sonuçta. Bu da bir belli bir sıkıntı yaratıyor. Doğru mu? Buna rağmen aleyhissalatu vesselam bilmediği halde cevap vermiyor. Tabii ki vermez. Neden? Çünkü o vahiyle konuşur ancak. Vahiy inmediği zaman vermez. İşte bu da onun peygamberliğini gö gösterir, sıdkını gösterir. İşte i̇bn Hüseyin o yüzden diyor ki Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından indirilmiş olduğunu açıklamak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir hususta husa dair soru soruluyor. O kimi zaman vahiy nazil oluncaya kadar cevap vermek vermeden bekliyordu. Yahut yani meydana gelen işten bizzat haberdar olmadığından vahiy nazil olmuyor ve ona durumu açıklıyordu. Anladık mı kardeşler? Şimdi birincisine örnek verecek, birinci duruma örnek, evet. Birincisine örnek, Yüce Allah'ın şu buyruğudur. bir de sana ruhu soruyorlar, de ki ruh Rabbinin emrindendir, size bilgiden ancak pek az bir şeyler Evet, sağlık olmasaydı, mesela dille sallardı bir şeyler değil mi, sallardı bir şeyler, derdik işte ruh, ruh şeffaftır, şöyle rengi vardır, böyledir, şu hareketleri vardır vs. Ama ne diyor? Sadık olduğu için aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sana ruhtan sorarlar, Allah azze ve celle buyuruyor. Bir de sana ruhtan soruyorlar, de ki ruh Rabbinin emrindendir. Size bilgiden ancak pek az şey verilmiştir. Evet. Sahi Buhari'de yer alan rivayete göre Abdullah bin Mesut radıyallahu anh şöyle demişti. Yahudilerden bir adam yaradar kalsın, ruh nedir diye sordu. Rasulullah sustu. Bir lafzından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşılık vermeyip onlara hiç şekilde cevap vermedi. Ben ona vahy olumakta olduğunu anlattım. Olduğum yerde ayakta kaldım. Vahyin huzuru tamamlanınca şöyle buyurdu. Bir de sana ruhu soruyorlar. De ki ruh, Rabbinin emrindendir. İsra Sihsaniyeş. Evet şimdi de ikinci durum örnek. İkincisi de örnek de Yüce Allah'ın şu buyuruldu. Derler ki eğer Medine'ye dönersek elbette ki en şerefli ve kuvvetli olan... En aşağılık olanı oradan mutlaka çıkaracaktır. Münafıkun 8. Evet. Şimdi okuyalım bu rivayeti. Evet. Sahih Buhari'deki rivayeti göre Zeyd bin Erkan Abdullah'un münafıkların elbaşı, elbaşaklan bin Ubey bu sözleri söylerken duymuş. Sözler... Abdullah bin Ubayi, evet, bu sözleri söylerken duymuş. Evet. Bu sözleriyle kendisinin aziz, şerefli ve kuvvetli Rasulullah Aleyhisselam'ın ve ashabının ise en aşağılık olanlar olduklarını kastediyordu. Zeyd bu sözleri amcasına bildirince amcası da aynı sözleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırdı. O da duyduklarını ona bildirdi. Daha sonra Abdullah bin Ubeyye Ubey ve arkadaşlarına haber gönderdi, Çağırdı. Onlar gelip bu sözleri söylemediklerine dair verir ettiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların doğru söylediklerine inandı. Bunun üzerine yüceye Allah zeytin doğru söylediğini belirten buyrukları indirdi. Böylelikle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gereği, gerçeği açık, açık bir şekilde öğrenmiş oldu. Ne oldu? Birilerinin yalanları ne oluyor? Ortaya çıkıyor. Bu da hep peygamberin peygamberliğini desteklemek amaçlı. Demek ki nuzul sebebini, sebeplerini bilmek neymiş? Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından indirilmiş olduğunu açıklamak için nedir? Önemli bir sebeptir kardeşler. Evet. O yüzden zaten münafıklar mesela kendisi, kendilerinde kendileri hakkında bir ayet iner mi acaba onların münafıklığını ortaya koyan ödüleri kopuyordu. Maruf olduğu üzere. Evet. İkinci, Yine ikinci sebep nedir? Nüzul sebeplerini bilmemizin faydası olarak. İkincisi nedir? Evet. İkinci, Yüce Allah'ın asılını savunmak noktasında ona gösterdiği itinayı açıklaması. Evet. Örnek? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyrukları buna örnektir. Kafirler dediler ki ona bu Kur'an Kur'an 9.1'den indirilmeli değil miydi? İndirilmeli değil miydi? Evet. Biz onunla kalbine sebat verelim diye böyle yaptık ve onu ağır ağır otuduk. Kur'an 12.32 12. evet. If Ayşe, Ayşe Vahidemize atılan iftira ile ilgili ayetlerle aynı şekilde Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesem'in namusunu savunmak ve iftiracıların ona bulaştırmak istediklerindekini temizlemek üzere Evet ilişki. anladık mı kardeşler? Bakın mesela ne oluyor? Bir olay geçiyor Aleyhisselatü Vesselam'ın başından. Zor durumda kaldığı bir olay. Ne yapıyor Allah Subhanahu ve Teala? Hemen ayetle ne yapıyor onu? Temize çıkarıyor. İşte sen bunu huzur söyleyebilirsen mesela bu ayetin... İlk, yani Ayşe radıyallahu anh'a zina suçu atılması hadisesiyle alakalı indine dair. İlk sebebini bilirsen aleyhissalatu vesselam'ı ne yaparsın? Allah Resulü'nün savunulduğunu anlarsın ve e, ne cihette savunulduğunu, nasıl savunulduğunu, Allah azze ve celle'nin ona ne anlamda nasıl destek olduğunu ne yaparsın? Anlamış olursun. Yani anlamaya vesile olur müzul sebeplerini bilmek. Evet. Üç, Üçüncü, Yüce Allah'ın sıkıntılarını, evet, evet. Allah sıkıntılarını açmak, kederlerini ortadan kaldırmak suretiyle kullarına verdiği önemi ortaya koymak. Evet. Bir de bu var. Evet. Teyemmüm ayeti, Nisa 43, Mayete 5-6 buna örmektir. Bakın mesela üçüncü neymiş? Yüce Allah'ın sıkıntılarını açmak, kederlerini ortadan kaldırmak suretiyle kullarına verdiği önemi ortaya koyma. Bunu anlarsınız, vizur sebeplerini bilirsen. Mesela ne gibi? Teyemmüm olayı gibi. Teyemmüm olayı bir e, sıkıntıya binaen ne oluyor? Nazil oluyor. İşte biliyorsunuz sahabeler su bulamıyorlar. Namaz kılmak zorundalar vesaire, Meşakkatli bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Ve Allah azze ve celle onların bu sıkıntılarını ne yapıyor? Gideriyor. İşte senin nuzul sebebini, mesela teyemmümün bu sıkıntıya bina bilmem, hem imanını arttırır, hem Allah'ın kullarına verdiği değeri arttırır. Değil mi? Hem de ayetlerin manasını, meselelerini fıkhetmede yardımcı olur. Evet. Sahih Muhad'deki rivayete göre Ayşe anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte, Bulunduğu sefer seferlerden birisinde yerdanlığını kaybetti. Onu aramak üzere peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam etmeyi konakladığı yerde kaldı. Hı. Peygamberlerinde bulunanlar daha ölecek kaldı. Beraberlerinde bulunanlar beraberlerinde bulunanlar ölecek kaldı. Bulundukları yer su yoktu. Durumdan Ebubekir radıyallahu anh şikayet ettiler. Buhari hadisin geri kalan bölümüne zikretti. <gülüyor> Bu hadis iki ifadelere göre Yüce Allah teğmüm ayeti indirdi. Doğruculukta bulunanlar teğmüm yaptılar. Esik bin Hudayr dedi ki ey Ebu Bekir'in ailesi bu sizden gördüğünüz ilk bereket değildir. Hadis Buhari'de uzun uzarıya kaydetmiştir. Evet. Dördüncü sebep, e, pardon e, dördüncü e, faide, yani uzun sebeplerini bilmemizin dördüncü faydası. şimdi zikredecek Şakir bin şey Hüseyin'in ki buna dikkat edin, en önemli faydası da budur zaten kardeşler. En önemli faydası da budur. Ve burada önemli bazı e, talihler düşeceğim inşallah. Şehir İbn-i in de zaten çok kısa bir e, şey anlatıyor, örnek veriyor. Bu dördüncü fayda eziklettikten sonra verdiği örnek de müthiştir. Ben de birkaç tane örnek vereceğim. O yüzden buna dikkat edin. İlmi bir husustur. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi kardeşler İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki bakın dikkat edin. Diyor ki nuzul sebeplerini bilmenin faydaları biri saydı, iki saydı, üçü. Dördüncü de nedir? Ayeti doğru bir şekilde anlamak. Yani nuzul sebeplerini bilmenin en büyük faydalarından birisi o ayeti yani o nuzul sebebinin indiği o ayeti en iyi şekilde fıkredip anlamaya yardımcı olur. Tamam? En iyi şekilde, zaten asıl da amaç budur zaten. Dini anlamak. En iyi şekilde anlamak. Sonra da ne? Kişinin artık kendisine düşen bir görev var. O anladığı şeyle ne yapmak? Samiyetle amel etmek. O yüzden bakın en önemlisi budur kardeşler. Çünkü biz diyoruz ya diğer örneklerde niye örnek verdik? <gülüyor> i̇şte imanını arttırıyor, destekliyor. İyi de yani sahih menhe, sahih akide üzerine olmadıktan sonra sen imanının attığını zannedersin. Problem burada. O yüzden en önemlisi budur diyoruz. Ki bu <gülüyor> peşinden ameli gerektirirse zaten tamam alır. O yüzden bakın bu dördüncü hususa dikkat edin. İlmi bazı hususlar var. Şeyh İbn-i Hüseyin diyor ki, ayeti dörde oku başlı. Dördüncü ayeti doğru bir şekilde anlamak. Evet. Dördüncüsü ayeti doğru bir şekilde anlamak. Şimdi Şehir İbn Hüseyin bunu örnek verecek. Ama Şehir İbn Hüseyin bunu örnek vermeden önce ben birkaç tane örnek vereyim inşallah. Sonra Şehir İbn Hüseyin'in örneğini de ele alıp dersi bitirelim. Bakın şimdi kardeşler. Diyoruz ki şüphesiz ki ayetlerin nuzul sebeplerini bilmek dikkat edin bakın çok ilmi hoş latifeler var. Şüphesiz ki ayetlerin nuzul sebeplerini bilmek o ayetten kast edilirlerini bilmede o ayetten kast edileni, anlamada yardımcı olur. Bu şüphesizdir. Mesela kardeşler, bakın dikkat edin. Bir ayet hakkında birkaç sahih anlam muhtemel olabilir. Bazen bir ayet birkaç sahih anlamı içermesi, sahih farklı anlamı içermesi muhtemeldir bazen bir ayetin. Çünkü bir kelime mesela birkaç manaya delalet ediyor olabilir. Veya siyah ve sibat yani ayetin önü ve arkası birkaç farklı anlama işaret ediyor izlenimi verebilir. Dolayısıyla bazen bir ayet hakkında birkaç sahih anlam muhtemel olabilir. Doğru mu? İşte kardeşler nusul sebebini bilmek bu manalardan birini belirler. Yani bu sahih olma ihtimali olan bu manalardan hangisinin daha sahih olduğunu hangisinin kastedildiğini, hangisinin tercihe daha çok şayan olduğunu belirler. Eee ve bize gösterir. O yüzden bakın kardeşler Şeyhül İslam İbni Teymiye ve daha birçok ilim ehli diyor ki Nuz'un sebebini bilmek ayeti anlamaya yardımcı olur. Diyor. O yüzden Buhari'deki rivayette bakın dikkat edin. İbni Mesud diyor ki kardeşler bu sözüne dikkat edin İbni Mesud'un. Buhari'deki rivayette İbni Mesud diyor ki radıyallahu anh Kendinden başka ilah olmayana yemin ederim ki Allah'ın kitabında inen her surenin mutlaka nerede indiğini bilirim. Bakın mekana değiniyorum burada doğru mu? Her ayetin kimin hakkında indiğini de elbette bilirim. Eğer birinin, dikkat edin, Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini öğrensem deveyle gidebilecek bir yerde yaşadığını da bilsem o kişinin kuşkusuz kalkar onun yanına giderdim. Bakın aslında bu bu rivayet i̇bn bu sözü meşhur ama sözünde çok ince ilmi ve müthiş latifeler var. Bakın diyor ki, kendisinden başka ilah olmayanı yemin ederim ki. Şimdi bu, birazdan anlatacakları şeylerin kendi indinde olacağı olacağına dair olduğuna dair bir ibaredir bu. Nedir o ibare? Yemin etmesi. Tamam. Nedir bu yemin? Diyor ki Allah'ın kitabında inen her surenin mutlaka nerede indiğini bilirim. Yani bir surenin nerede indiğinin bir önemi yoksa İbni Mesud'un da onu bilmesinin hiçbir önemi yok. Dolayısıyla şu söz söylenir. Niçin diyorsun ki ben Kur'an'ın nerede indiğini bilirim? Yani önemli olan Kur'an'ın manasını bilmek. Anlamını bilmek, onunla amel etmek. Papua Yenigine'de inmiş, Çin'de inmiş, e, Arafat'ta inmiş, Medine'de inmiş, Kabe'de inmiş ne önemi var? Demek ki ne kadar önemli ki, bakın nerede indiğini bilirim diyor. Bakın devam ediyor. Her ayetin kimin hakkında indiğini elbette bilirim. Kimin hakkında? Ahmet'in mi, Mehmet'in mi? Ömer'in mi, Muhammed'in mi? Hasan'ın mı, Mehmet'in mi? Ne fark eder? Önemli olan ayetin hitap ettiği lafızlardır. Doğru mu? Ha hakkında hakkım değilmiş, ha başlasın. Ama bakın ne kadar önem taşıyor o yüzden ne diyor? Eğer birinin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini öğrensem, görüyor musunuz kardeşler? O yüzden birinin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini öğrensem demek ki bu ilimler Allah'ın kitabını iyi bilmekle alakalı. Anladık mı? Nerede indiğini bilmek, kimin hakkında indiğini bilmek. Tabii ki bizi ilgilendiren ayetin umumudur. Sebebin hususlu, hususiyeti değildir. Asıl itibariyle budur. Ama senin nerede indiğini bilmen, <gülüyor> kimin hakkında indiğini bilmen, o olayı ilmi olarak tasavvur etmen anlamına gelir. Anladık mı? Tasavvur etmen anlamına, o meseleyi fıkh anlamına gelir. O yüzden İbn-i Mesut radiyallahu anh, nerede indiğini bildirme, bildirdikten <gülüyor> ve de, Kimin hakkında indirildiğini bildirdikten, bu sözleri iba söyledikten sonra hangi ibareyi kullanıyor ona çok dikkat edin. Eğer bilimin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini öğrensem. <gülüyor> yani bu ayet nerede inmiş, kimin hakkında inmiş, onlar hakkında da benim bilmediğim bir şeyler olduğunu bilsem giderim o adama. Deveyle nerede olursa olsun. Anladık mı? O yüzden bu ibare sahabenin ortaya koyduğu Kaydedir. O yüzden biz eli sünnet olarak diyoruz ki, bugün fıkıh usulünde ehl Sünnetininde sünnetin dininde mukarrar kılmış usulü, hadis usulü, fıkıh usulü bunların hepsi sahabe-in anlam olarak vardı. Ama neden Sadece isimlendirilmemişti. Mesela el, as el, el aslu fil eşyai el ibahatu eşyada asıl olan ibahadır eşyada asla olan helalliktir kaydısı sahabe-in dininde bir durumda. Ama el aslu fil eşyai el ibahatu diye isimlendirilmemişti. Tek farkı buydu. Anladık mı kardeşler? Tek farkı neydi? Tek farkı buydu. O yüzden bakın, iniş sebebine dair, iniş sebebinin ne kadar önemli olduğuna dair, bunu bilmenin, iniş sebebini bilmenin, kimin hakkında indiğini bilmenin, Kur'an'ı anlamada yardımcı olacağına dair ve Kur'an ilimlerinden bir ilim olduğuna dair İbn-i Mesud'un net bir sözüdür. O yüzden bakın diyor ki, kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki, Allah'ın kitabında inen her sürenin mutlaka nerede indiğini bilirim, her ayetin kimin hakkında indiğini elbette bilirim. Eğer birinin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini öğrensem, deve ile gidebilecek bir yerde yaşadığını bilsem, kuşkusuz kalkar, onun yanına giderdim. İşte bu, nuzul sebeplerinin kendisiyle Kur'an'ın birine bileceği ilimler arasında olduğuna bir işarettir İbni Anladık mı kardeşler? Evet, bakın. Bir misal daha verelim. Şimdi bakın kardeşler. Nuzul sebebini bilmenin o ayeti anlamada ne kadar yardımcı olacağına dair ki bunların hepsi aslında sünnet inkarcılarına nedir? Reddiyedir. Bakın bir örnek daha veririm size. Bera radıyallahu anh şöyle demiştir. Dikkat edin kardeşler. Bu ayet ki o ayeti en son zıkayacak. O yüzden nafızlara dikkat edin. Birazdan ayet gelecek. Bu ayet biz ensar hakkında indirildi. Ayeti söylemiyor en son söyleyecek. Bakın diyor ki bu ayet biz ensar hakkında indirildi. Ensar Haç yapıp da döndüğünde, ensar, haç yapıp da döndüğünde evlerinin kapısından girmezler ki ben önce aslında ayeti zikrediyorum ama önce ayeti dedim ki sözünü daha iyi yakalayayım İnşallah bakın şimdi kardeşler. Şöyle bir ayet var. Evlere kapılardan girin. Pardon şöyle. İyi davranış asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış korunan kimsenin davranışıdır. Evlere kapıdan girin, Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa eresiniz. Ayet bu şimdi, tamam mı? Bera radıyallahu an diyor ki kardeşler bakın, bu ayet biz ensar hakkında indirildi. Ensar haç yapıp da döndüğünde evlerinin kapısından girmezler, arkalarından girerlerdi. Ensardan bir adam haçtan döndükten sonra eve kapısından girdi. Yani arkadan girmedi. Halbuki örf adet neymiş? Arkadan girerlermiş, tamam mı? Sanki bu fiili <gülüyor> sebebiyle, hani kapısından girme, arkadan değil de kapısından girme, bu fiili sebebiyle insanlar tarafından kınandı. Bunun üzerine şu ayetler indirildi. İyi davranış, asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış, korunan kimsenin davranışıdır. Evlere kapıdan girin, Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa yararsınız. Anladık mı? Şimdi kardeşler, selef icma etmiştir ki, Buradaki evlerden maksat oturulan bildiğimiz evlerdir. Bildiğimiz oturulan insanların yaşadığı, ikamet ettiği, seken olarak kullandığı evlerdir. Bunun delili de işte bu nuzul sebebi bunun ispatıdır. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Nuzul sebebini bilmesek bile zaten ev diyor. Niye nuzul sebebi bunun bilinen evler olduğunun ispatı olsun ki nuzul sebebi bilmemiz? Tamam? Şöyle bir itiraz getirilebilir. O yüzden şimdi rivayeti en baştan okuyarak hızlıca geliyorum ki meseleyi tam olarak tasavvur edin. Arada kestim çünkü ben. Bakın şimdi kardeşler, Muzur sebebini bilmenin önemi. Örnek veriyorum. Bera radıyallahu anh şöyle demiştir. Bu ayet biz ensar hakkında indirildi. Ensar haç yapıp da döndüğünde evlerinin kapısından girmezler, arkalarından girerlerdi sardan bir adam haçtan döndükten sonra eve kapısından girdi. Sanki bu fiili sebebiyle insanlar tarafından kınandı. Bunun üzerine şu ayetler indirildi. İyi davranış asla evlere arkalarından gir, gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış korunan kimsenin davranışıdır. Evlere kapılardan girin, Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Şimdi senet icma etmiştir ki adaki evlerden maksat bildiğimiz oturulan evlerdir. Ve nuzul sebebi de bu icmanın ispatıdır. Mesela bazı müteaffirlere baktığımızda, müteaffir müfessirlere, ilk dönem değil de selef dönem de, bazı müteaffir müfessirlere baktığımızda bu ayeti çok tuhaf bir şekilde tefsir etmişlerdir. Demişlerdir ki, buradaki evlerden maksat kadınlardır. Evler kadınlardan kinayedir. Evler nasıl ki boya, Allah'ın boyası İslam dininde kinaye ise evde kadınlara kinayedir. Yani evler kadınlar demektir. Arap dilinde de diyorlar, kadın hakkında ev ifadesi kullanılmıştır ve Arap şiirinden deli getiriyorlar. Evet, hakikaten ben baktım da güzel o şiirlere. Arap dilinde kadın hakkında kinaye olarak ev kullanılıyor. Kadını ev demiyor. Dolayısıyla Arap dilinde de bunun yeri var. Arap şiirlerinde de var bu. Ve bunu bazı tefsirciler söylüyor. Dolayısıyla anlam ne oluyor? Bu ayetin anlamı, evleri kadınlar diye anladığımızda ne oluyor? İyi davranır. bakın bugün bu televizyondaki dinsizlere bakın, bu yeni çıkan müfessirler hep böyle tuhaf tuhaf ayetleri tefsir ederler. Hep buna benzer tefsirler onlardan çıkıyor. O yüzden hep ümmet zannediyor ki ya bunlar yine başımıza yeni bir şeyler getirdi. Halbuki bunlar atalarının, dedelerinin, o bidat ehli olan bazı müfessirlerin sözlerini ne yapıyorlar? Modern, daha modern bir ifadeyle, daha süslenmiş bir ifadeyle halkın önüne sunuyorlar. Tanki bunların söylediklerinin hepsi zaten geçmişte çıkmış ve herhangi bunlara cevap vermiş. O yüzden diyorum tesir usulü çok önemli. Bu çok uzun metraşlı olacak ki birçok bugün televizyonlara çıkıp e, insanları saptıran bu bidat evinin hep ne yapacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle? Def etmiş olacağız usulle ve okuyarak. O yüzden diyoruz ki bakın dolayısıyla anlam ne oluyor kapıları ev diye anlarsak? iyi davranmış. asla evlere arkalarından girin, girmeniz değil yani kadınlara arkalarından girmeniz değildir. Yani ne anlamda? Yani cinsel anlamda, cima anlamında ee, Evet, iyi davranış asla evlere Hayır, iyi davranış evlere arkalarından girmeniz değildir. Ayet bu şekilde. Tamam Asıl iyilik evlere önlerden girmeniz ee, Asıl iyilik nedir? Ee, i̇yi davranış nedir? Korunan kimsenin davranışıdır. Şimdi buradaki evleri kadınlar diye anladığımızda ne oluyor? İyi davranış asla evlere Arkalarından girmeniz değil, yani kadınlara evlere kadınlara, kadınlara arkaların arkanızdan arkalardan girmeniz değil, yani ne dübür yoluyla yaklaşmayı söylüyor. Fersten değil de dübür yoluyla yaklaşmaktan söylüyor, yani cinsel anlamda. Sonra devam ediyor zaten. Lakin iyi davranış korunan kimsenin davranışıdır. Yani evlere arkalardan giren değil, yani kadınlara arkadan yaklaşan değil, önden yaklaşanların davranışıdır aslında. Olmuş oluyor. Anladık mı? Yani kadınlara karşıtan yaklaşın. Korunun yani evlere kapılardan girin. Ayetleri bir evlere kapılardan girin. Yani kadınlara karşıtan yaklaşın. Umulur ki kurtuluşu erersiniz. Ayet anladık mı? Bakın bir daha baştan alıyorum. İyi davranış asla evlere arkalarından girmeniz değildir. Ayet bu şekilde. Yani evleri kadınlar diye anladığımızda kadınlara dübürden yaklaşmanız değildir. Lakin iyi davranış korunan kimsenin davranışıdır. Yani nedir? Arkadan yaklaşmayan rak bu anlamda korunan kişinin davranışıdır. Evlere kapılardan girin, yani kadınlara karşıdan yaklaşın. Allah'tan korkun, yani arkadan yaklaşmayın. Umulur ki böyle yaparak kurtuluşa erersin. Anladık mı kardeşler? Evet, ee, ne dedi kardeşler? <gülüyor> dedi ki, ee, evleri kadınlar diye anlıyorlar, züphediyorlar, tevil ediyorlar ve öyle ne yapıyorlar? Tefsir ediyorlar. Ancak kardeşler dediğimiz gibi bakın, bu tefsir siyaka muhalif bir tefsirdir. Yani ayetin önüne ve arkasına ne? muhalif bir tefsiridir. Çünkü bakın bu ayetin önü ve arkası kadına nasıl yaklaşılacağıyla yaklaşılacağına dair hiçbir ifade yoktur. Ayetin siyah sıfatının önüne arkasına sıfat ve baktığımızda ne? Kadınlara nasıl yaklaşılacağı siyahatında zikredilmemiştir. Kadına nasıl yaklaşılacağıyla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla siyahata muhalif. Buradan ne diyoruz bu tevili? Bu bir. İkincisi, selefin tefsirine muhaliftir bu. Bakın kaydeleri peş peşe sıralıyorum. O yüzden anlayın tefsir ilmini bilmekte ne kadar önemli e, hususlar var. Adam sana geliyor diyor ki kadın, evet Arap dilimde kadın demek. Ben böyle anlıyorum. Reddet bunu. Hadi Resulullah'tan şimdi buna dair bir rivayet bulamadık. Reddederim bunu. İşte bak usul ve devreye girdiğim girdiği zaman bu türlü batıl şüpheleri ne yapabiliyorsun? Def edebiliyorsun. İşte biz ileriki derslerde hep bunu zaten ehmale sokacağız. Bütün bu bidat elinin şüphelerini getirip bunları def edeceğiz Allah'ın izniyle ki... E, tevhid ehli bir insan, ilim talebisi bir insan sağlam temelleri bina etmiş olsun ilmini. O yüzden dediğimiz gibi bakın, bu tevhidi mesela nasıl derde diyoruz? Bir, bu siyata muhalif Dediğimiz gibi siyatta kadına nasıl yaklaşılacağıyla alakalı bir şey söz konusu değil. İki, selefin tefsirinde muhalif bu. Üç, nüzul sebebi. Dedik ya nüzul sebebini bilmenin önemi. Nüzul sebebi manayı tayin eder. Ve biz ve anlamada yardımcı olur. İşte biz nüzul sebebine baktığımızda bunun bilinen evler olduğunu, kadın olmadığını, bildiğimiz evler olduğunu ispatlıyor. Doğru mu? Çünkü neydi mızır sebebi? Bera allah ne diyordu? Biz bu ayet biz ensar hakkında indirildi. Ensar hak yapıp da döndüğünde evlerinin kapısından girmezler, arkalarından girerlerdi. Bildiğimiz evler yani bunlar. Anladık mı kardeşler? He? Bakın, mızır sebebini bilmek nasıl anlamı tayin etti? O yüzden bakın bu özellikle son dönem müteaffirlerde bu ayetin az önce anlattığım batıl veya çok zayıf anlamda tefsir edilmesi yaygınlaşmaya ve olmaya başladı. Anladık mı kardeşler? Dediğimiz gibi bu siyah-sibak'a muhalif, selef'in tefsirine muhalif ve nüzul sebebi de bizim söylediğimiz anlamı. Biz derken yani selef'in, ehli sünnetin söylediği anlamı ne yapıyor? İspatlıyor, destekliyor. İşte kaydeler gerekir. O yüzden bakın kaydeleri hızlıca peş sayalım. Bir, siyah'ın hiçbir alakası yok bunların söyledikleriyle. 2. Selefin tefsirine muhalif. Bu da bir kaydedir. 3. Laksın zahirine ilk anlamına muhalif. Evlediğin zaman asıl anlamıyla kast edilecek nedir? Bilinen evlerdir. Özel bir kayına getirilmesi gerekir. Kadın kast dair. 3. Nuzul sebebine ters vesaire vesaire. bunların hepsi kaydedir kardeşler. kardeşler? İşte bütün bu kaydeler bütün bu kaydelerini anlarsanız Bugün işte insanları saptıran insanların ne kadar belalette olduğunu anlarsınız ve şüphelerinin ne kadar çürük ve basit olduğunu ne yaparsanız kardeşler rahat bir şekilde, çok basit bir şekilde anlarsınız ve getirmiş oldukları şüpheleri rahat bir şekilde def etmiş olursunuz. Mesela Kudame İbn-i örneği var, daha birçok e, örnek var aslında ama bunlara girmeyelim uzak. O yüzden bakın kardeşler, e, Şeyh İbn-i örneğine de bir bakalım. Ee, Şehir Nuseymin'de müthiş bir örnek veriyor. Bu örnek zaten meşhurdur. Yani bir örnek verecek, Nuz'un sevrini bilmek, o ayet anlamında ne kadar yardımcı olacakmış, net bir şekilde göreceğiz. Biz verdik kaç örnek ama, İbn-i örneğini de şimdi okuyacağız. Evet, buyur kardeş, sesli bir şekilde. Yüce Allah'ın şu buyrukları bu örnektir. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Her kim beyti hak veya onu yaparsa, onların güzelce tavaf etmesine onun için bir sakınca yoktur. Vakı halinde Buradaki taraftan kasıt aralarında say etmektir. Yüce Allah'ın onun için bir sakınca yoktur buyduğunun zahirinden anlaşıldığına göre Safa ile Meru arasında etmeyen bir nihayet ve ifade eder. Fakat Sahih-i Buhari'de yer alan bir rivayete göre Asım bin Süleyman şöyle demişti. Enes mi Malik radiyallahu anh'a Safa, Safa ile Meru hakkında sordum. Şöyle dedi. Biz ikisinde, ikisinde cahili i̇kisinin, de. ikisinin de cahili dönemi işlerinden olduğunu görüşündük. İslam gelince aralarında say etmedik. Bunun üzerine icablar, Allah şüphe yok ki safa ile Allah'ın alametlerindendir. Her kim beyti haccede veya ünlü yaparsa onların güzelce tavaf etmesinde, onun için bir sakınca yoktur buyduğu indirdi. Evet, devam et, devam et. Bununla anlaşıldı ki, Günahın, günahın söz konusu edilmemesinden maksat aralarında sayın esas hükmünü açıklamak değildir. Asıl maksat onların onların say etmeyi terk etmekten sakınmalarını reddetmektir. Terk etmeyi Sakınmalarını yani evet. etmek, reddetmektir. Evet. Çünkü, onların, çünkü onlar aralarında sayın etmenin etmeni. cahili dönemi işlerinden olduğu görüşüne sahiptirler. Sayın sahi etmenin esas hükmü de Yüce Allah'ın. Allah'ın alametlerinden bir buyruğu ile açıklık kazanmış olmaktadır. Evet kardeşler bakın sözün özü şudur kardeşler. Şimdi Şeyh Evin Hüseyin ne diyor Rahimallah? Diyor ki, dört ayeti doğru bir şekilde anlamak, Yüce Allah'ın şu buyrukları buna örnektir. Şimdi özellikle haç veya umre yapmış olanlarınız bilir kardeşler. Bakın tavattan sonra ne yapılır? Say yapılır. Değil mi? Bu say yapılmak zorundadır. Doğru mu? Yani sünnet falan değildir. Ancak ayette ne diyor? Şüphe yok ki Safa ile Merve, Allah'ın alametlerindendir. Her kim beyti hacceder veya umre yaparsa onları güzelce tavaf etmesinde onun için bir sakınca yoktur diyor. Yani sakınca yokturdan <gülüyor> ibaresinden ne anlarsınız? Safa yapmamda bir sakınca yoktur. Yani yapmasan da olur. Yapsan da bir günah yok. Ya halbuki yapmak zorundasın. Nasıl bir sakınca yoktur? Yapmak zorundasın. Ama bakın işte bu ayetin iniş sebebini bilirseniz Buradaki bir sakınca yoktur ifadesinden ne kastedildiğini daha iyi anlayıp edersiniz. Diyor ki bakın, her kim beyti hacc eder veya umre yaparsa onları güzelce tavaf etmesinde onun için bir sakınca yoktur. Buradaki tavaftan kasıt aralarında say etmektir. Yüce Allah'ın onun için bir sakınca yoktur buyruğunun zahirinden anlaşıldığına göre, safe ile Merve arasında say etme emri nihayet mübahlık ifade eder. Yani yapsan da olur, yapmasan da olur. Halbuki yapmak zorunda değil misin sakın? Değil mi? Biz biliyoruz bunu. Peki Allah Azze ve Celle nasıl bir sakınca der. <gülüyor> yapmak zorundasın. Yani yapmasan da olur. İzlenimi nasıl an olabilir böyle bir şey? Değil mi? İşte bu işkareyi çözmek için Müslim'in bakıyoruz. Bakın diyor ki İbnü Sümeyyin fakat diyor, Sahih Buhari'de yer alan rivayete göre asıl İbnü Süleyman şöyle demiştir: "Enes İbnü Malik anha <gülüyor> Enes ibn-i Malik radıyallahu anha Safa ile Merve hakkında sordum. Şöyle dedi. Biz ikisinin de cahiliye dönemi işlerinden olduğu görüşündeydik. Çünkü cahiliye döneminde bu yapılıyordu. Putlar vardı. Safa ile Merve say yapılıyordu. Onlar hazmediliyordu bu anlamla. Anladık mı kardeşler? Yani bu sahabeleri işgal oldu. Biz şimdi bu cahiliye dönemindeki fiille benzeyen Bir durum. O yüzden yapmada bir sakınca yoktur. Yani bu şer'i bir şeydir. Sizin o cahiliye dönemindeki yaptığınız bir fiille alakalı değildir. O anlamda bir sakınca yoktur. Anladık mı? Huzur-u bilmenin ayet anlamında ne kadar önemli olduğunu anladık mı kardeşler? O yüzden diyor ki İslam gelince aralarında say etmedik. Bunun yüce Allah e, bunun üzerine yüce Allah şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Her kim beyti eder veya umre yaparsa onları güzelce tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Yani bu sizin o zannettiğiniz cahiliye devrindeki bazı amellerle bir alakası yoktur. Biz o amellerin daha farklı boyutla şar'i bir kalıpta size sunuyoruz diyor Allah azze ve celle. O yüzden bir sakınca yoktur. Hani zannetmeyin o günkü yaptığınız şirki şeyler şu anki, yapacağınız, şu anki yapacağınız şeyler o anki o zamanki yapmış şirki şeylere benziyor da siz de bu yüzden vebal altına gireceksiniz. Hayır bir sakınca yoktur yapmanızda sizin taraf. Anladık mı kardeşler? Yani sakınca olmaması taafın hükmünü belirtmekle alakalı değil, cahiliye fiilinde yapılan olayı nispetlemekle alakalıdır. Kıyaslamakla alakalıdır. O bağlamda ona nispetle, cahile dönemindeki yapılan fiile nispetle bir sakıncası yoktur. Yoksa umrenin hükmüyle alakalı, farz-mumacık-müslimiyet şeklindeki hükmüyle alakalı değildir. O yüzden... E, pardon say yapmanın ile alakalı değildir. O yüzden bir sakınca yoktur diyor. O yüzden Şeyh Ebu ne diyor devamında? Bununla anlaşıldı ki günahın söz konusu edilmemesinden maksat, yani bir sakınca yoktur demekten maksat aralarında sayın esas hükmünü açıklamak değildir. Yani say vacip midir, rük, rükün müdür, sünnet midir? Değil. Bu büyük açıklamak değildir. Asıl maksat onların say etmeyi terk etmekten sakınmalarını reddetmektir. Çünkü korktular bunlar ya bu cahiliye filminde mi? Çünkü onlar aralarında sayetmenin cahiliye dönemi işlerinden olduğu görüşüne sahiptiler. Say esas hükmü de Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın alametlerindendir buyruğu ile açıklık kazanmış olmaktadır. E önümüzdeki ders inşallah el-ibratu bi-umumil lafsi la bi sebep. Asıl itibar alınan lafzın umumiliği değil, sebebin bir Faydası ki bu müthiştir, mükemmeldir ve çok önemlidir. Tevitte de faydası vardır, birçok işaret çözmede de faydası vardır. Oradan devam edeceğiz inşallah. Ee, ve tabii biz inşallah şey olmuyor değil mi? Yani çok yavaş ve hızlı ve çok yavaş veya çok hızlı gitmiyoruz değil mi? Orta seviyede. Bu anlamda iyidir inşallah bir sıkıntı yok. Evet, inşallah önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vallahi alemu sallallahu aleyhi ve Muhammed.